Perşembe FM Perşembe FM Dokker Radyo'dan Dokker Radyo'dan Dokker Radyo'dan Perşembe FM Bu bir çete dizisidir. 1. bölüm. Bu programda adı geçen şahıs ve olayların hepsi hayal ürünüdür. Biri dışında. Starf. gizli toplantımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Kazım abi. Kimden bu puan adınıma hitap sana, sana diyorum. Ee, pardon Kazım abi ağzımdan kaçtı. Aa, bak gene adını sordum. olsa adının Kazım olduğunun bilinmemesi lazım değil mi patron? Ee, şey diyorum patron, senin adın Kazım ya. Senin adın da Kazım, Kazım Kartal'ın adı da Kazım. Senin adın bundan sonra kolun Kazım olsun. Kimse şüphelenmez. Kes lan kes. Sana diyor. <gülüyor> Arkadaşlar. Önce kutsal andımızı içeceğiz. Ee, i̇çelim abi. İçelim Colin Kazım abi. Ee, yani Kazım patron. Ee, aman Colin. Ee, patron. Arkadaşlar. Bize diyor. Evet. Malum hala yıkamadığımız bu hükümet. Çetelerle mücadeleye hız verdi. Evet. Her gün bir çete çökertiliyor Yok öyle mi? Neden? Neden? Neden? Çünkü tedbir alınmıyor Tedbir alınmıyormuş tedbir mi? Adam çete kurup yemin ettiriyor kameraya çektirip televizyonlara veriyor Adam diyor Evet Böyle şey olur mu lan? Olmaz patron Olmaz patron İşte bu yüzden biz tedbirli olacağız ve kimse anlamasın diye çetemizin aldığını şifreli yapacağız Şifreli diyor Başlıyoruz arkadaşlar. Bize diyor. Türküm. Bize diyor. Türk. Türküm. Doğruyum. Doğruyum. Doğru. Çeteciyim. Çeteciyim. Yasam. Yassam. Yassam. Yassam. Ülkeyi karıştırmak. Ülkeyi, ülkeyi karıştırmak, karıştırmak, milleti birbirine düşürmek. Milleti, milleti birbirine, birbirine düşürmek. Varlığım tüm çetelere armağan olsun. Varlığım tüm çetelere armağan olsun. Varlığım, <gülüyor> Hayırlı işler, <gülüyor> andımızı içtik şimdi kutsal şarabımızdan içelim. Şarabı da şifreli mi içeceğiz patron? Evet, vişne suyu içeceğiz ama şarap içiyormuş gibi yapacağız. Ha. <gülüyor> ha. Patron ya, ben unuttum söylemeyi de maalesef kutsal şarap kalmadı. Biriler dün gece şarabı içip bitirmiş. Kutsal şarap yerine biz normal şarap içsek olur mu? <gülüyor> E patron, illa bir şey içeceksek süt içelim patron. Böylece toplumda itki içme süt iç şeklinde bir mesaj vermiş. Oluruz. Aferin lan. Bana <gülüyor> <gülüyor> dedi. Yok bana dedi. Bana dedi. lan! patron kesin lan. Sana diyor. <gülüyor> e, patron ya e, bu arada o kadar provokasyon yapıyoruz, daha hala bir ismimiz yok. İsimsiz çete olur mu patron? olmaz sana demiyorum salak patrona diyorum <gülüyor> doğru olmaz arkadaşlar hemen çetemize bir isim bulalım bulalım patron şöyle içinde vatan millet kavramları olsun ki vatan sever falan olduğumuzu zannedilsin. buldum patron buldum vat iç ölkan sevdır vat iç ölkan sevdır yani vatan için ölürüm ve kanarya sevenler der mi hem vatansever hem hayvansever Patron. Aaa güzel. Aferin lan, aferin. <gülüyor> Gene bana, be, be. Yo, bana dedi, Yok bana dedi. Bana dedi lan. Sana salam. Ya bırak. Şşş <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi toplumu gelecek. Toplu bir mesaj daha verelim ki. insanlar korksun. Mesaj şu. Bekle Türkiye. Kötü günler sizi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir... Iki, üç. Bekle, Bekle Türkiye. Ben. İyi, i̇yi günler, günler sizi bekliyorum. Sizi bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇yi günler değil salaklar. <gülüyor> kötü günler lan. Kötü günler sizi bekliyor. Pardon ya doğru. <gülüyor> Oğlum ben tam kötü diyecektim. Sen iyi dedin ya ben bırak, de iyi dedim sen ya. Sen iyi dedin diye ben de iyi dedim. <gülüyor> i̇kimiz aynı cetenin yetileri <gülüyor> Al kimlerle çalışıyoruz ya? Tekrar bir iki üç. Blackletter Türkiye. Türkiye kötü, kötü günler sizi, sizi bekliyor. bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Devamı gelecek bölümde. Perişan efendim, perişan efendim. Türkiye Radyo'dan Türkiye Perişan FM Perisan FM'e ulaşmak için Perisan FM et Dünya Perisan FM et Dünya, Dünya Perisan FM et Dünya Perisan FM et Dünya Komtere